Sunan Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün yeni bir serinin ilk programını iki değerli sanatçıyla kaydediyorum. Ülgen Semerci ve Burcu Yağcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeni bir seri dedim ne olduğunu ifade edeyim öncelikle World Weather Network dünya hava e, durumu ağı olarak Türkçeleştirebileceğim dünyanın farklı köşelerinden 27 farklı sanat ve kültür kurumuna yer veren bir ağ daha önce harçtan sanat programında da açık radyodaki açık dergide de farklı programlarda gündeme getirmiştik. Odağında iklim krizi, küresel ısıtma ve diğer ekoloji eksenindeki sorunları ele alan bunları görsel sanatçıların ve yazıyla iştigal edenlerin perspektifinden dünya çapında e, farkındalık yaratmak için izleyicilerle buluşturmaya çalışan bir ağ, Türkiye'den de saha ve saha stüdyonun paydaşlarından olduğu bir oluşum. Bu eksende her ay bir programı en az biraz daha e, dünya hava durumu ağı ve ekoloji alanını odaklamaya çalışıyorum. E, uzun yıllardır bu alana da paralel olduğunu söyleyebileceğim çeşitli projeler geliştiren iki sanatçı var. İkisinin de ayrı pratikleri olduğunda gündeme getireyim. Bir ikiliden söz etmiyoruz ama yolları çeşitli işbirliği projelerinde birkaç kere kesişen iki sanatçı bugün konuğum. Ülgen ilk e, sana sorarak başlamak istiyorum. Bugün gündemimizde Firewalk adlı bir kitap. ...ve aynı zamanda araştırma ve sanat projesi olarak tarif edebileceğim çok ayaklı bir proje var. Ama sizin Burcu'yla, Burcu ile Burcu işbirliğinizin evveliyeti evveliyatı var... Geçmişte de float ve fog yani sel ve sis olarak e, Türkçeleştirebileceğimiz iki alanda daha yine doğa ve ekoloji alanında ve aynı zamanda tabii ki e, iklim anlamında e, felaket ya da sorun olarak kabul edilebilecek iki diğer unsurada değinmiştiniz. Şimdi ise belki de bunlar içinde en aciliyet taşıyan en büyük felaketlere yol açtığını kabul edebileceğimiz yangın alanına uzun süredir değiniyorsunuz ve ilgileniyorsunuz. Bu işbirliği nasıl başladı. Evveliyatı nedir? Teşekkürler Çelenk. Ee, söylediğim gibi ilk projemiz, ilk iki kişi olarak ürettiğimiz um, projemiz 2014 yılındaydı. Ee, İsmisel bastı. Ee, bir de alt başlığı var. Gelecek hatıraları üzerine bir çalışma. Ee, bu sergiyi e, Arnavutköy'de bir atölyede kurguladık. Ee, kaos, baş kaldırı ve ceza kavramlarıyla birlikte okunan bir mit motifi düşünceleri, şeyleri ve canlıları yerinden eden, dönüştüren ve tekrar kurgulayan bir aşırılık ve son olarak da güncel ve küresel bir fenomen olan say baskınları etrafında düşünüp kurguladık. Bu sergide bir malzeme kullandık, Mylar isimli. Mylar botanikte kullanılan ve yüksek yansıtma özelliği olan bir malzeme. Bu malzemeyle bir yaşam ve çalışma alanı olan atölyenin yerlerini kapladık ve temsili bir sel baskını yaptık. Böylece mekanın gündelik ve olağanüstü olanın birlikte var olduğu bir bağlama dönüşmesini istedik. Sergide rüyalar, üçüncü köprü inşaatı, bu inşaatın atölyenin bulunduğu semt olan Arnavutköy'e yapılmaması için mücadele vermiş Arnavutköy semt girişimi, Bisibirya miti, bedensel e, serler ve psikanaliz gibi çeşitli alanların kesişmesiyle oluştu. E, bu sıradaki çalışma, e, araştırma, paylaşma alanımız o kadar genişti ki birçoğu aslında sergide yer bulmadı. O zamandan beri e, bu projenin ve daha sonra yaptığımız, e, çok kısaca bahsedeceğim Siste sergisinde de e, çık, çıkan bütün bu zenginliklerin aslında bir şekilde... Bir yöre geleceği bir yayın yapma hayalimiz o zamandan beri vardı. Bu şekilde um, Firewalk için uh, Ayşin'in açmış olduğu açık çağrıya başvurduk. Um, çok kısa şeyden de bahsetmek istiyorum. İkinci 2015'te yaptığımız um, Operation Room'da gerçekleşen Amerikan Hastanesi'nin galerisi olan Infog yani şey, SISTE sergisi. Uh, bu sergi Vehbi Koç Vakfı destekledi. Bu serginin de bir alt başlığı vardı. O da yüzen buzlar ve Yaman domuzları. Ee, sergi buz dağlarını ve yaban domuzlarını aynı bağlamın içine alıyordu. Ee, 2014-2015 civarında 3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatı sırasında yaşam alanları yok edildiği için pek çok yaban domuzu kendilerini hatırlarsınız İstanbul Boğazı'na atmıştı şehrin ortasında suda yüzer halde güvenli bir kare bulmaya çalışmışlardı. bu hem sosyal medyada hem de ana akım medyada çok yer bulmuştu bu görüntüler. yüzen buzlar ise buz dağlarından kopup eriyerek kendi yok oluşlarını yüzen buzları buzulların anlatısına yarı açıyordu. Burcu ile ikimiz de hani yüksek derecede eko anksiyetesi olan insanlarız ve bu konuyu düşünmeyi, tartışmayı, araştırmayı ve üzerine iş yapmayı bir süredir ...pratiklerimizin bir parçası haline getirdik. Firewalk'ta... Yani bu, ...bu şeyde iki projede de... ...antroposinin yıkımına maruz kalan... ...iki insan olmayanı... ...merkezimize aldık aslında. Bu Siste sergisinde... ...ayak hizasında yer, yerden giden... ...bir SIS bütün işlere eşlik ediyordu. Hem zemini siliyordu. O zamanki Türkiye'nin... ...politik ikliminde birçok insan... ...aslında böyle üzerinde... ...yürüdüğü... Yerin sağlamlığını sorgular haldeydi. Böyle de bir şey vardı bizim için anlamı. Hem bu sis demini siliyordu hem de domuzları ve buzuları sarmalayan doğal ortamlarında sarmalaması gereken o sise bir gönderme yapıyordu. O zaman da aslında sergi eşlik eden bir sanatçı kitabı yapmıştık. Ama işte bu Firewalk bütün bunların aslında üçüncü ayağı olarak. Oldu, gerçekleşti. Firewalk İngilizce basılmış bir kitap. İşte bahsettiğim gibi daha çok tekrar bahsederiz. Aşina projesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle basıldı. Ve bu proje ağırlık olarak Avrupa'daki kurumlara dağıtılmak için gerçekleştirilmiş bir proje. Kitabın editörlüğünü Deniz Kırkalı tasarımında Serra Şensoy yaptı. Ve içinde senin de yani Ülgen Semercin de Burcu Yağcıoğlu'nun da farklı nitelikte, farklı formda katkıları var. Deniz Kırkalı'nın da bir şiiri var. Hemen oraya bağlayalım. Çok teşekkürler Ülgen. Öncelikle Ayşina'dan bahsettin. Ayşina Avrupa Birliği fonlarından da yararlanan ve sanatçı kitaplarına odaklanan bir girişim. Siz de bu fondan yararlanarak bu İngilizce kitabı e, hayata geçirmiş olduğunuz hem de uluslararası özellikle Avrupa genelinde dağıtıma sokmuş Olduğunuz. Hatta World Weather Network'e konuyu geri şöyle kısacık bir paslayacak olursak World Weather Network kapsamında Burcu Yağcıoğlu bir süredir zaten sağ stüdyoda çalışmalarına devam ediyor. Bunun son sonuçlarını ya da geldiği noktayı diyelim bir sonuca gelmek durumunda değil ama Mart başında sağ stüdyoda görmek mümkün olacak. Ama bu arada Dünya Hava Durumu A'nın yani World Weather Network'ün uluslararası ortaklarından çeşitli davetlerle sanatçıların, yazarların katkıda bulunduğu bir sergi Kore'de gerçekleşti. 13 Ekim 20 Kasım 2022 tarihlerinde buradaki Art Sonje proje mekanında, Seul'deki bu sanat kurumunda, aynı zamanda World Weather Network'in de ortağılan bu kurumda sergilenen uluslararası işler arasında sizin yani Ülgen Semerci ve Burcu Yağcıoğlu'nun birlikte hazırladığınız Firewall sanatçı kitabı da sergilendi. Tıpkı bir yapıt gibi aynı zamanda Elmas Deniz'in de Türkiye'den orada video işleri yer aldı diye hatırlatalım ve kitabın içeriğine girelim. Ülgen bahsetmiş oldu. Deniz Kırkalı e, kitabın editörlüğünü üstleniyor. Nitekim Aralık ayında galeriste gerçekleştiğini sanatçı konuşması ya da kitap lansmanında demek daha doğru olur. Deniz Kırkalı Moderatörlüğü'nde bir söyleşi de gerçekleşti. Burcu, kitap e, senin perspektifinden nasıl hayata geçti? Senin kitapta çok ayaklı birkaç katkın birden var. Fire Daim e, adlı e, bir e, zaten senin ilk denemenle açılıyor. Oradan girebiliriz konuya. Aynı zamanda e, Action Room adlı e, senin yine e, bir yazınla, son katkınla da e, son buluyor. Şüphesiz Ülgen'in katkılarına da değineceğiz ve Deniz kırkalının da ama sen kendi perspektifinden kitabın editoryal yapısını ve senin katkını nasıl bize aktarmak istersin? Çok teşekkürler Çelenk. Ee, şöyle, projenin başlangıcı aslında her sene artan mega orman yangınları sebebiyle duyduğumuz endişe ve çaresizlik hissinden kaynaklandı. Ee, i̇klim krizinin yangınları nasıl kuvvetlendirdiğini biliyoruz ve dünyanın her yerinin, yani Sibirya'dan Avustralya'nın artarak büyüyen yangınlarla yandığını biliyoruz ve bunların insan kaynaklı olduğunu. Bu kaygıları hissettiğim sıralarda, bu böyle 2020 yazıydı hatta, Yaşar Kemal'in Yanın Ormanlarda 50 Gün Röportaj dizisini okuyordum. Ve yangın üzerine çalışma fikri böyle çıktı aslında ortaya. Yangın hem böyle çok gündelik hem son derece mistik ve gizemli referansları olan bir süreç. Ama bizim için de en başından beri konuştuğumuz ve en ilginç taraflarından bir tanesi insanları birbirine bağlayan bir süreç olması. Çünkü yangın bulaşan bir şey. O sebeple insanları ortak çalışmaya yardımlaşmayı iten bir tarafı var. Bu o kadar öyleymiş ki kişisel savunma uzmanları kadınlar eğer yalnızken saldırıya uğrarlarsa imdat diye bağırmamalarını, yangın var diye bağırmalarını önerirlermiş. İmdatçılığı izleyici kayıtsızlığıyla karşılaşabilirken Yangın çığlığı çevredeki herkes gelirmiş. Ee, öte taraftan felaket olmayan ateş, ocak ateşi, kamp ateşi, ilk çağlardan beri insanların toplanmalarının merkezi olmuş. Ateş izlemek, ateş başında hikaye anlatmak, yemek pişirmek, böyle sosyal bağları kuvvetlendirmek için e, kullanılan ana mekan olmuş aslında. Evet. Kitap yani böyle bir temelden kalkarak hazırlandı. Bu ilk metninde Fire Dive metnini ben yazdım. Burada ateşin evrimsel tarihine bakıyorum ve dünya 6 milyar yaşında ama ateş sadece 450 milyon yıldır var. Ve bilinen evrende ateşe sahip tek gezegen dünya. Çünkü bilinen evrende yaşama tek sahip olan gezegen de dünya. Çünkü aslında ateş yaşamın bir iz düşümü. Böyle biraz buralardan kalkarak canlılarla onun ilişkisine biraz baktığım bir şey metin oldu. Ve ateşin kendisinin de doğan, büyüyen, beslenen, nefes alan, uyuyan ve ölen bir süreç olmasına biraz değiniyorum. Bu anlamda ilk yanmış olan yani bir anlamda belki ateşi doğurmuş olan prehistorik bitkilerin izine sürdüm. Ve tabi dünya geçmişinde çeşitli ateş dönemlerinden geçmiş. Oksijen seviyeleri arttıkça ateşler, yangınlar çoğalmış, düştükçe azalmış. Ve mesela eğer dünyadaki oksijen seviyeleri %35'e çıkarsa tüm dünya ıslak alanlarda dahil söndürülemez, yangınlarla komple yanacak hale gelirmiş. Öte yandan otlayan bir hayvan, bir işte zürafa sürüsü, bufala ya da inek sürüsü gibi davranan bir tarafı var ateşin. Bütün otları yok eden bir şey. Ve eğer de bir eğer bir bölgede bu hayvanın nesli tükenirse, oraya kısa bir sürede yangınlar sarıyor. Yani hayatta sürekli olarak iç içici olan ve hayatta birlikte dönüşen bir süreç. Ve dolayısıyla belki de bu sebeple insanların da aşk-nefret ilişkisi kurduğu bir, bir şey, ateş ve yangın. Metnin ilerleyen sayfalarında da biraz antropojenik ateşe bakıyorum. Kurucu mitlerdeki yeri, özellikle Prometheus mitiyle olan o ilk kurucu hikayeye bakıyorum. Nasıl tabuya dönüştü, nasıl bizim dışımızdaki sindirim sistemimiz haline aldığı, bizim evrimleştirdiği, bizim için yemeği ön sindirimden geçirdiği. Ve beynimizi e, değiştirdiği üzerine e, bazı bölümler yer alıyor metinde. E, ve bir noktada... da yararlandım Burcu. Belki onu sorabilirim. Çünkü yani kitap benim önümde ve büyük bir keyifle de e, okudum edebiyat, bilim, tarih... Pek çok farklı referansım var. Ve e, kitabı bir yerde görüp bakma fırsatı bulmamış dinleyicilerle de paylaşalım. Görsel referanslar ya da görsel... İşler de söz konusu yani sadece yazmıyorsun aslında aldığın alıntılar da metinsel de değil sadece görsel alıntılar olduğu gibi görsel işler de ortaya çıkarttığın bir yapı var o anlamda zaten elimizdeki şey tam olarak bir sanatçı kitabı olarak tarif edilmeyi hak eder nitelikte belki biraz hem o kaynakları hem de o görsel metinsel üretimi daha çok açmak istersin. Evet yani kitapta hem e, bazı böyle dijital kolajlar var bu metne eşlik eden hem de e, genelde internetten aldığım e, ama başka imgelerde yani ben e, sahafları gezerek çok e, eski dergileri toplarım o eski dergilerden de aldığım imgeler var e, internetten aldığım imgeler de var arkasındaki böyle bir da hani hepsini böyle detaylı bir şekilde verdik yani ee, yangın ekologlarının yazdığı kapsamlı kitaplardan çok faydalandım ee, onun dışında e, antropoloji e, makalelerinden e, çok faydalandım ee, yani e, prehistorik e, bot botanik e, biliminden çok faydalandım e, böyle bir sürecim oldu gerçekten çok fazla alanı. şeyden e, totem ve tabudan yine bir yani Freud'un kitabından çok e, faydalandım Böyle gerçekten yani çok böyle geniş bir çalışma alanına yayılan biraz böyle tabii şey gibi gerçekten de hani ateşi, ateş düşünerek bir yürüyüşe benzedi bütün çalışma sürecim. Yani hani aslında nasıl söyleyeyim böyle farklı işte yollara saptığım çeşit çeşit alanlardan beslenerek hani kendi yani kendimce bir harita çıkardım ateşin kendimce bir haritasını çıkardım bir metin oldu. Ülgen sanırım sana da benzer bir soruyu yöneltebilirim. Ee, senin kendi katkılarının yanı sıra hayata geçirdiğim bir de bir söyleşi var. İsmail Beker, benim de tanıdığım bir isim değildi doğrusu. Hem bu karşılaşmadan, bu söyleşiden bahsedebilirsin hem de kitaba katkını biraz daha açabiliriz birlikte diye umuyorum. Evet, kitapta iki metnim var. İlki Margaret Luchak ile yaptığım bir söyleşinin metni. Margaret benim yüksek lisanstan hocam, New Yorklu bir sanatçı. 1999 yılında çıkan büyük bir yangında 25 yıllık sanat üretimini kaydediyor. Bu söyleşide yangın tecrübesini, yitirdiklerini, bu kayıpla hesaplaşma sürecini ve pratiğinin yangın sonrası dönüşümünü biraz konuştuk. Bir, bir sanatçının kendi tarihi altında ezilmesi ne demek, yeni yaşam, tekrar başlamak ne demek gibi konulara değindik. Bunlar da yangın ekolu İsmail Bekar'ın orman yangınlarıyla anlattıklarını çok çağrıştırıyor. Bir sonraki metinde de İsmail'le olan söyleşim var. İsmail'e yine bir açık radyo programı olan Merve Karakaşka vesilesiyle aslında ulaştım. Merve'nin programını da takip ediyorum. Severek e, onunla bir görüşme yaptık ve onun vesilesiyle İsmail'e ulaştım. E, İsmail'e olan söyleşi de çok aydınlatıcı oldu aslında ve çok öğretici oldu. Yangın e, yeni yaşamın oluşup büyümesi için alan açan bir e, yapı, bir e, fenomen. Yangını baskılamak aslında birçok e, yerde yapıldığı gibi e, orman zemininde otların ve bitkilerin birikmesine sebep veren çok riskli bir insan müdahalesi. Ve orman yüzeyinde biriken bitkilerin <gülüyor> yangınla sebep vermesi gibi bir e, sorunsala salı doğuruyor. E, İsmail Olan Söyleşimiz yangın rejimleri, adaptasyonlar, 2021 Türkiye yangınları, orman yönetim politikaları, planlı yangınlar gibi birçok önemli aslında konuyu barındırıyor. Yangın rejimi, yangının sıklığı, tipi, mevsimi, şiddeti, büyüklüğü gibi kavramlar demek e, ve bunların uzun vadeli çalışmalarıyla haritalandırılması ve bu rejimlerin dışına çıkmamak, çıkmamak çok hayati bir önem taşıyor. Bütün bunları İsmail e, detaylı bir şekilde anlattı. E, yani özellikle Türkiye 2021 yangınları çerçevesinde de konuştuğumuz gibi yangınları baskılamadan veya yangın sonrası müdahalede bulunmadan yangın rejimlerini çalışıp haritalandırılmak ve beklemek yapılması gereken ilk şey. Bir çok kısa bir örnek vermek gerekirse bu yangın adaptasyonu çok enteresan bir konu bence. Mesela Türkiye'de kızılçam'ın yangın Kızılçam yangın adaptasyonu olan bir tür. Yangın sonrası ısıyla açılan kozalaklardan tohumlar toprağa karışıyor ve mineral ve vitamin bakımından yoğun olan o toprakta hızlıca çimleniyor. Ee, belki bu 30 sene alan bir süreç ve insanın ömrü için uzun bir zaman ama bir ekosistem için çok hızlı bir süreç aslında. Ve bunu yapabilmesi için de o ağacın o kozalağı üretebilmiş olması lazım. Bunun için de belirli bir süreye ihtiyaç var. Yani bö bölgeye gidip meyve ağacı dikmek gerçekten son derece sorunlu bir müdahale. E, İsmail de 2021 yangınlarından sonra aslında çok e, bu konuda konuşmuş, mümkün olduğunca buldu her mecrada. O yüzden kitaba böyle bir katkıda bulunması, e, bunları bir de bize anlatması onun da çok hoşuna giden bir süreç oldu. Böyle e... tamam, kitaba e, katkıda bulunan e, iki ismi daha burada kısacık analım. Deniz Kırkalı kitabın hem editörlüğünü üstlendi hem süreçte sine diyalog içindedi. Zaten geçtiğimiz e, aylarda yapılan sanatçı konuşması ve buluşmayın moderasyonu da yapıyordu. Hem bir şiirle katkıda bulunuyor diğer taraftan tabii ki kitabın e, tasarımı Serra Şensoy önümdeki noktalardan bakıyorum ve tabii ki kitapta katkısı bulunan başka isimler de söz konusudur ama bu bir sanatçı kitabı olduğu için özellikle biraz kitabın tasarımından bahsetmeni senden rica edeyim Burcu akabinde de kalan kısa süremizde şunu hem hatırlatmış olayım izleyicilere, hem de belki biraz orayı da açarsın Firework ya da sizin e, Ülgen Semerci ve Burcu Yağcıoğlu olarak süre gelen İş birliğinizin, bu yangın konusuna odaklanan işbirliğinizin tek çıktısı elimizdeki Firewall kitabından ibaret değil aynı zamanda büyük ölçekli bir süreçte gelişmekte olan bir enstalasyon projesine de odaklanıyorsunuz. Onun da ilk aya, onun belki bize ilk e, çağrışmalarını e, vücuda geliş, gel, gelen halde galeriste izleyiciyle buluşmuş oldu. İkisini bir arada anlatabilirsen program için daha tamamlayıcı olur. Tabi e, kitabın tasarımını Düşünürken aslında şöyle bir şey istiyorduk. Yani e, kitabı eline alan kişinin kitabın içine herhangi bir yerinden girebilecek... E, ...kitabın böyle bir e, davetkar bir tarafı olmasını... ...ve dolayısıyla dergi formatına, boyutuna yakın bir e, format düşünüyorduk. Onun dışında Ateş'in e, aşırılığını e, biraz görsel olarak... E, ...kitabın içinde tutmak istiyorduk. Ve kitabın kapağında özellikle. O yüzden bu... E, Lentiküler baskı denilen böyle eskiden cikletlerden de çıkan hareket ettiğinde edildiği zaman e, böyle küçük animasyonlar üzerinde çıkan bir e, işte basın tekniği var kitabın üstünde e, bir alevin e, hareketini görüyoruz. E, onun dışında içeriksel olarak da yani olabildiği kadar aslında dolu. ...görsel olarak ve renkler olarak böyle zengin ve dolu bir kitap haline getirmeye çalıştık. Bunun dışında tabii bu çok daha uzun ilerleyen bir proje. Ve hatta biz bir tane daha kitap yapmak istiyoruz. Ve bu kitabın görselliğini de bu sefer bir hiçlik ve yokluk üzerine yani yangından sonra üzerine kurmayı düşünüyoruz. Bununla tamamen tezat oluşturacak şekilde... Onun dışında bu projenin diğer ayakları, en önemli yine ayaklarından bir tanesi bir sergi projesi ve bunun için külden heykeller üstünde çalışıyoruz. Ateş üzerine çalışmaya başladığımızdan beri kül böyle çok önemli bir yer tutmaya başladı bizim için. Çünkü bu hem ateşin sonu, ateşin dışkısı olarak tanımlanan, tamamen enerjisi çekilmiş, tamamen gücü alınmış ve tamamen atıl bir madde. Ve gerçekten çok enteresan bürokratik süreçleri de olan bir şey. Yani çünkü şehirler kül üretiyor ve bu küllerin depolanması nereye taşındığı Bunun kendisi bile çok kanın hani ciddi ekolojik kaygılara sebep olan bir e, süreç. Bütün bunlara da bakıyoruz öte taraftan. E, ve külden e, heykeller yapıyoruz. Külden ev içi objeleri yapıyoruz aslında. E, galeriste gösterdiğimiz e, ilk o, bu büyük çaplı e, yerleştirmenin ilk parçası bir sandalyeydi. Sandalye aslında çok eski bir sandalye benim babaannemin sandalyesi üzerinde işte hem çiçek oymaları hem aslan hayvan ayakları var ve bunu böyle biraz küçük bir orman küçük bir hani ekosistem tasviri olarak hani ele, ele aldık ve bu bunu temel olarak yani o sandalye temel, temel olarak gerçekleştirdik heykeli. Evet. Heykelin yani külden yapıldığı için yani yanmış ve e, neredeyse dokunulsa e, yerle bir olacak, tuz buz olacak e, gibi bir hissi var ve bunu yaparak aslında şu anki ekosest, ekosistemimizi aynalayan bir e, sistem ve bir görselik ve bir his geliştirmek istiyoruz. Kırılgan halen daha ayakta duran ama böyle giderse çok e, yani unufak olacak bir yapı aslında. Ev içi objeleri olması önemliydi bizim için. Hepimizin kullandığı ve işte en güvende hissetmemiz gereken o ev ortamının aslında hani nasıl yanmaya ve yangına açık hale gelmiş olduğu ile ilgili bir, bir jest aslında bu ensalasyon bizim için. Çok teşekkür ederim ikinize de Burcu Yağcıoğlu, Ülgen Semerci. E, Açık Radyo'da hariçten sanat programında programın sonuna geldik. Bugün gündemimizde Aşina Projesi kapsamında yayınladıkları Firewalk adlı sanatçı kitabı ve bunun hem öncesindeki araştırma süreci hatta buraya taşıyan en belki işleri ve araştırmaları hem de bundan sonrasında nerelere gidebileceği konusunda konuşmuş olduk. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok Size teşekkür ederim. ederim.